641 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Ala el-Hedrimi'ye öğüt verermek üzere bir mektup yazması. Evet, Hazreti Ömer, Bahreyn valisi Ala bin el-Hedrami'ye şu mektubu yazdı: Mektubumu aldığında Ut ve bin Gazvana git, seni onun yerine kumandan tayin ediyorum. Şunu da bil ki sen Allah Teala'nın kendilerine çok güzel mükafatlar verdiği ilk muhacirlerden birinin yerine geçiyorsun, ben onu iffetli ve takva sahibi olmadığı için azletmiş değilim, kuvvetini kafi bulmadığım için de azletmedim, ancak senin o yöredeki Müslümanlara ondan daha fazla yararlı olabileceğine inanıyorum, onun hakkını her zaman için gözet, senden önce onun yerine birisini göndermiştim ama oraya ulaşamadan öldü, eğer Allah Teala bu görevi üstlenmeni dilerse oraya ulaşırsın, yok eğer utbenin yerinde kalmasını dilemişse sen de gideceğin yere varamazsın, hüküm ve emir alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nındır, Allah mahlukatını niçin yaratmış olduğunu bildirmektedir, sen de diğer bütün uğraşıları bırakarak var kuvvetinle yaratılış gayen uğrunda çalış, çünkü dünya geçici bir yurttur, ebedi olan ahirettir, geçici kar ve hayırlar sana şerri sonsuza dek sürecek olan şeyleri unutturmasın, Allah'ın gazabından yine onun rahmetine kaç, çünkü Allah dilediği kimselere ilim ve hikmetinden dilediğince verir ve onu üstün kılar, Allah'tan kendisine itaat hususunda yardım edip bizleri azaptan kurtarmasını temenni ederiz.